Alemin Sırları 1. Bölüm Sürekli var olmayı kendi nefsine mahsus kılan ve kendinden başkası için faniliğe hükmeden Allah'a hamdolsun. O, ölümü yaratmış ve küfürle İslam arasını ayırmıştır. Hükümlerin tavsilatını ilmiyle izah etmiş, ahiretin hükmünü de belli bir süreyle kısıtlanmış olan günlerden sonraya bırakmıştır. Böylece mahlukatından dilediğini izzeti ikram ehlinden eylemiştir. Her şeyi bilen ve mülkün mutlak sahibi olan Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam Efendimize ve onun cennete bol nimetleri ulaşacak olan âl ve ashabı üzerine salatu selam olsun. Allahu Teala yüce kitabında şöyle buyuruyor: Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra yaptıklarınızın karşılığını görmek üzere bize döndürüleceksiniz. Ankebut 29. Bu hükmünü Yüce Kitabında üç yerde ifade etmiştir. Böyle yapmakla hak Teala Hazretleri alemler için üç ölüm muradı elemiştir. Birincisi dünya ve aleme ait olan ölüm. İkincisi melekut aleme ait olan ölüm. Üçüncüsü ise ceberut aleme ait olan ölüm. Birinci grupta olanlar Hazreti Adem ve onun zürriyetiyle ayrıca bütün hayvanlardır. İkinci grupta olanlar bütün melekler ve cinlerdir. Üçüncü grupta olanlarsa melekler arasından seçilmiş olanlardır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Allah hem meleklerden hem insanlardan peygamberler seçer. Gerçekten Allah her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir. Bunlar Cenab-ı Hakk'a yakın olan melekler olup, arşı taşıyan meleklerle Rabbimizin Kur'an'da vasfettiği yüce meleklerdir. allah onları övmüş ve şöyle buyurmuştur. Göklerde ve yerde olan bütün varlıklar O'nundur, Allah'ındır. O'nun katında bulunanlar melekler, kendisine ibadet etmekten asla çekinmezler, bıkmazlar ve yorulmazlar. Gece gündüz hep Allahu Teala'yı tesbih ederler, usanmazlar. Bunlar Haziretül Kudz ehli denilen ve Cenab-ı Hakk'ın mukaddes harimi ismetinde bulunan meleklerdir. Daima Hak Teala Hazretlerinin inayetine mazhar olurlar. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, elbette onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık öyle yapardık. Onlar Cenab-ı Hakk'a bu yakin üzere ölürler. Onların Allah'a yakın olmaları ölümlerine mani değildir. Bilmiş ol ki, Dünye ve ölümle ilgili olarak sana anlattıklarıma kulak verip dinlersen ve tabi Allah'a, O'nun Resulüne ve ahiret gününe imanın varsa anlattıklarımızdan ibret ve ders alırsın. Benim sana vermek istediklerimin ve anlattıklarımın hepsinin delillere dayanmaktadır. Söylediklerime Cenab-ı Allah şahittir. Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisler benim söylediklerimi teyit ve tasdik etmektedir. Hz. Adem'in Zürriyeti Allah Hazreti Adem'in sırtını meshedip kıyamete kadar onun neslinden gelecek olanları çekip çıkardı. Onları Hazreti Adem'in iki yanında topladı. İlk topladıklarını Hazreti Adem'in sağ tarafında topladı. Daha sonra topladıklarını sol tarafında topladı. Allah sağ tarafta topladıklarına bakı verdi. Onlar altın misaliydiler. Yüce Allah şöyle buyurdu: "Bunlar cennete girecekler. Ben onlara aldırmam." Onlar cennet ellinin yaptığı amelleri yaparak buna hak kazanmışlardır. Şunlar da cehenneme gireceklerdir. Ben onlara da aldırmam. Onlar cehennem ellinin yaptığı amelleri yaparak bunu hak etmişlerdir. Bunun üzerine Hazreti Adem aleyhisselam dedi ki, ''Ya Rabbi, cehennem ellinin ameli nedir?'' Yüce Allah şöyle buyurdu, ''Bana karşı şirk koşmak, emir ve niyetlerde kitabımdaki hükümlere isyan etmek.'' ve ardından Adem aleyhisselam dedi ki Onları nefisleriyle beraber bana göster belki onlar o kötü amelleri yapmazlar. Bunun üzerine Allah onları nefisleri üzerine şahit tuttu. Hatırla ki Rabbin Adem oğullarının sublerinden zürriyetlerini çıkarıp da onları nefislerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diye buyurduğu vakit onlar da evet Rabbimizsin şahit olduk demişlerdi. ''Bu şahit tutuşumuzun sebebi kıyamet günü, bizim bundan haberimiz yoktu dersiniz diyedir.'' Araf Suresi 172 Melekleri ve Adem Aleyhisselam'ı da onlar üzerine şahit tuttu. Onlar Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini ikrar ve tasdik ettiler. Sonra Yüce Allah onları kendi makamına geri gönderdi. Onlar cisimleri olmadan diri bir vaziyetteydiler.'' Allah zürriyetlerini Adem Aleyhisselam'ın sülbüne iade ettikten sonra onları vefat ettirdi ve ruhlarını kavz etti. Yüce Rabbimiz kendi katında bulunan arşın hazinelerinden bir hazinede onları iskan etti. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın neslinin devamı için onun sülbünden bir nokta ana rahmine düşünce Allah onun suretini rahminde tamamlar. Nefsi ordu öldürür. Bunun melek ise Cesedi bozulmaktan ve korkmaktan men edip korumuştur. Hak Hazretleri kendi ruhundan ona üflediği vakit arşın hazinelerinde zamanın örtüp gizlediği, kendisinden alınmış olan sırrı tekrar ona iade eder. Doğacak olan çocuk mecburen bu ilahi kanun çizgisi dışına çıkmaz. Nice çocuklar vardır ki anne karnında zaman geçirirken anneleri onların hareketlerini hissederler ve seslerini duyarlar ya da duymazlar. İşte bu onun birinci ölümü ve ikinci hayatıdır. Ölüm sarhoşu Allah Celle Celalühü çocuğun dünya hayatındaki günleri dolup vefat ettirinceye kadar ona dünyada ikamet süresi verir. Ona rızkını takdir eyler. Dünya ve ölümü yaklaştığı vakit onun üzerine dört melek iner. Bir melek onun sağ ayağından çeker, bir melek onun sol ayağından çeker, bir melek onun sağ elinden çeker. Bir melek onu sol elinden çeker. Belki de meleklerin gelmesinden ve kendi amelinin hakikatini getirmesinden önce melekut aleminin sırlarından bir kısmı ölüye malum olur. Eğer lisanı pürüzsüz konuşuyorsa onların varlığıyla konuşacak ve belki de gördüğü şey sebebiyle sözü kendi nefsine iade edecektir. O vakit zannederler ki bu iş şeytanın işidir. Sonra sakinleşir. Ta ki lisanın gerçekleri anlar. Onlar parmak uçlarına varıncaya kadar yeniden bir araya getirilirler. Nefis toz topraktan arınır. Fecir bir kimse ise ruhu rutubetli şeylerde birleşerek biraz şamurlaşır. Şeriat sahibi Resulullah Efendimizin anlattığına göre ölü zannederler ki karnı dikenle dolmuştur ve sanki bir iğnenin deliğinden çıkacak gibidir. Onun nezdinde sanki gökyüzü yere yapışacak hale gelmiştir ve o anda sanki ikisinin arasında kalmıştır. Bu sebeple Hazreti Kab radıyallahu an ölümden sorulduğu vakit şu cevabı vermiştir. Sanki bir diken dalı gibi insanın içine batırılmıştır da insan bütün gücüyle onu çekmektedir. Ondan kopan kopar, kalan kalır. Resulullah Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Ölüm sarhoşluklarından bir sarhoşluk vardır ki kılışa 300 darbeden daha şiddetlidir. O anda cesedi sıran sıktan terler, gözleri baygınlaşır. Kaburga kemikleri kabarır, soluğu artar ve rengi sararır. Bir keresinde Hz. Ayşe validemiz Resulullah Efendimiz'i böyle bir halde görmüştü. Efendimiz onun odasında sırt üstü yatıp uyuyorken Hz. Ayşe validemiz onu böyle gördü ve çok duygulandı. Bir yandan gözyaşlarını siliyor ve bir yandan da şiir söylüyordu. ''Senin bir kederine canımı feda ederim. Korkulan elem verici şeylerden.'' Bundan önce böyle korkulu hal yoktu, hiç böyle ürperten bir korkuya kapılmamıştım. Bana ne oluyor ki Yüzünde görüyorum, boya misali damlalar aktığı zaman, bir ölüde yüz rengi solduğu zaman senin yüzünün nurları etrafa yayılır.'' Meleğin darbesi. Can holkuna gelince kişinin dili tutulur. bir kimse artık konuşamaz. Nefis göğse geldiği vakit iki durum ortaya çıkar. Biri şudur ki nefsin göğüste bulunması sebebiyle göğsü daralır. Görmez misin ki insan göğsünden bir darbe yediği vakit dehşet içinde kalır. Bazen konuşabilir bazen de konuşmaya güç yetiremez. Öldürücü yara alan her yaralı ölür. Ancak göğsünden yara alan ölürken de sessiz ölür. İkincisi de şudur ki yüksek ateşten mütevellit sesin hareketindeki sır bazen yok olur gider ve onun nefsi iki halden biri üzere değişir durur. Bu haller yüksek ateşi ve soğukluk halleridir. Ateşi yok olduğu vakit işte o an ölünün hallerinden çok farklı olur. Bazılarını bir melek zehirli bir mızrakla yaralar ve o kişi cehennemden bir zehirle sulanmış olur.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 Nefis yükselmede istikrar bulunca ona fitneler arız olur. İblis bütün yardımlarını o kişiye musallat eder ve onları aracı olarak kullanır. Kendi yerine onları vekil tayin eder. O kişi böyle bir haldeyken şeytanın yardımcıları ona gelirler. Daha önce dünyada yaşayıp ölenler onun en çok sevdiği kişilerin suretine girerler. Ona dünyada bir baba gibi, anne gibi, kardeş gibi yahut çok samimi bir arkadaş gibi nasihat ederler. Ona şöyle derler, ''Ey filan, sen öleceksin. Biz senden önce öldük ve bu hususta işin gerçeğini senden önce öğrendik. Şimdi sen Yahudi olarak öl. Çünkü o, Allah katında en makbul olan dindir. Eğer o kişi Yahudi olarak ölmeyi kabul etmeyip bundan kaçınırsa, bu sefer diğerleri devreye girer ve şöyle der, ''Sen Hristiyan olarak öl. Çünkü Hazreti İsa'nın getirdiği din Yahudilik hükümlerini kaldırmıştır.'' Daha sonra bütün milletlerin inançlarını tek tek sayıp ona telkinde bulunur. O vakit Cenab-ı Allah sapmasının dilediğini saptırır. Yüce Allah'ın şu kavli şerifinin manası budur. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eritme. Bize tarafından rahmet bağışa. Eminiz ki lütfu en bol olan sensin. Yani bundan önce sen bize imanı hidayet eylemiştin. Ölüm anında da kalplerimizi kaydırma demektir. Zira Hak Teala Hazretleri bir kulunu hidayete ulaştırıp orada sabit kılarsa ona rahmeti ilahi gelir. Deniliyor ki rahmeti ilahiden maksat Cebrail Aleyhisselam'dır. Çünkü Cebrail Aleyhisselam okulun yanına gelince şeytan onun yanından kovulup uzaklaştırılır. Ölüm halinde olan kişi tebessüm eder. Bu şekilde tebessüm eden kişiye Cenab-ı Allah'tan bir rahmet olmak üzere gelen müjdeci melek şöyle der. Ey filan, beni tanıyor musun? Ben Cebrail'im İşte şunlar da senin düşmanın olan şeytanlardır. Sen Hanif milleti ve Hazreti Muhammed'in şeriatı üzere öl. İnsan için bundan daha sevinşi ve iyi bir şey olamaz. Ölüm meleği böylece mümin bir kulun canını rahat bir şekilde çekip alır. Allah, müminlerin dualarına örnek teşkil etmesi bakımından şöyle buyurmaktadır. Bize tarafından rahmet bağışa, eminiz ki lütfu en bol olan sensin. Alimran İmran Suresi 8 İnsanlardan bazıları vardır ki namaz kılarken melek tarafından vurulur. Bazıları uyurken, bazıları da bir oyuna takılıp kalmışken aniden vurulurlar ve ruhları kazip edilir. Bu işlem sadece bir defa yapılır. Bazı insanlar da can hulkuna gelince ailesinden, komşularından yahut çok sevdiği dostlarından daha önce vefat edenler kendisine gösterilir. O anda onun bir sesi olur. O sesi insan hariç herkes duyar. Eğer insan onu duyabilseydi düşer bayılırdı. Bu ölüden en son kaybolan şey duyma özelliğidir. Çünkü ruh kalpten ayrılınca görme hassasiyeti bozulur yok olur. Fakat duyuma özelliği nefis kavz oluncaya kadar yok olmaz. Bu sebeple Resulullah Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Ölülerinize kelime-i şehadeti yani Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in de Allah'ın peygambere olduğunu telkin edin. Yine ölüm halinde bulunan bir kimse de büyük bir korku ve kahredici bir üzüntü görüldüğü vakit ona telkini fazlalaştırmaktan da nahiyetmiştir. Eğer sen bir ölüyü görürsen ki salya salkıyor, dudakları kasılıp büzülüyor, yüzü kararıyor, gözleri baygınlaşıyor, işte o zaman anla ki o şakindir. Ahirette günahkar oluşunun gerçek mahiyeti kendisine gösterilmiştir. Ve yine bir ölüyü görürsen ki gülermiş gibi ağzı yayvanlaşıyor, yüzü gülümsüyor, gözleri kırpılmış gibi oluyor, işte o zaman da anla ki o mutludur. Cenab-ı Hakk'ın ahirette kendisini müjdelediği şeye kavuşmuştur. Ve kendisine verilen yüce nimetlerin hakikati ona gösterilmiştir. Can alıcı melek, mutlu ve saadete ermiş bir kimsenin ruhunu kazbettiği vakit, çok güzel yüzü iki melek ona cennetten güzel elbiseler getirir. Çok güzel kokuları vardır. Melekler onu cennet ipeklerinden bir ipeye sararlar. O kişi dünyada kazanmış olduğu ilmini ve aklını kaybetmez. Melekler onu yücelere çıkarır. Bir kısmı onu tanırlar, bazısı ise tanımazlar. Sonra yükselmeye devam ederler. Dağılmış çekirgeler gibi geçmiş zaman milletlerine uğrarlar. Nihayet dünya semasına ulaşırlar. Cebrail aleyhisselam kapıyı çalar. Kendisine sen kimsin diye sorulur. O da cevap verir. Ben Cebrail'im, bu yanımdaki de falancadır. Ona derler ki, falancı adam ne iyi insandır. Onun inancı da şüphelerden uzak ve çok güzeldi. Sonra ikinci kat semaya ulaşırlar. Cebrail aleyhisselam yine kapıyı çalar. Yine ona, sen kimsin? denilir. O da daha önce söylediklerini tekrar eder. Denilir ki, falancayla beraber hoş geldiniz, sefa getirdiniz. O namazlarına ve bütün farzlarına riayet ederdi. Sonra üçüncü kat semaya ulaşırlar. Cebrail aleyhisselam yine kapıyı çalar. Yine ona, sen kimsin? denilir. O da daha önce söylediklerini tekrar eder. Denilir ki, bu zat, malının hakkı hususunda Allah'ın şeriatini çok riayet ederdi. Dünya malından bir şeye sıkı sıkıya yapışmazdı. Sonra dördüncü kat semaya ulaşırlar. Cebrail aleyhisselam yine kapıyı çalar, yine ona sen kimsin denilir. O da daha önce söylediklerini tekrar eder. Denilir ki, falanca ile beraber hoş geldiniz. O orucunu tutar ve en güzel bir şekilde tutardı. Onu çirkin sözlerden ve haram lokmalardan muhafaza ederdi.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 Salih ve iyi bir kulla beraber hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Okul çok istiğfar ederdi. İyiliği emreder ve kötülükten men ederdi. Yoksullara ikramda bulunurdu. Sonra meleklerle dolu bir yere ulaşırlar. Onların hepsi de kendini cennette müjdelerler ve onunla musafaha ederler. Nihayet sidretül müntaha denilen yere ulaşırlar. Cebrail aleyhisselam yine kapıyı çalar. Ona sen kimsin denilir. O da daha önce söylediği gibi cevap verir. Denilir ki, falanca ile beraber hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Onun yaptığı ameller Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapılan salih amellerdi. Sonra kendisine kapılar açılır. Onlar bir ateş denizinden geçerler. Sonra bir nur denizinden, sonra bir zulmet denizinden, sonra bir su denizinden, sonra bir dolu denizlerden geçerler. Bu denizlerin her birinin boyu bin yıllık mesafedir. Daha sonra Arşı rahmanın üzerini kuşatan bir kuyu kazılır. Onun duvarları 80 bin tanedir. Her bir duvarın bin şerefesi vardır. Her bir şerefenin bir ayı vardır ki Hak Teala'yı tahlil, tesbih ve takdis ederler. Şayet o aylardan bir tanesi dünya semasında belirmiş olsa Allah'tan başkasına tapılırdı. O nurunu yaktığı zaman Hidretülü Kudüs makamından ve o duvarların arkasından bir münadi şöyle seslenir. ''O getirdiğiniz kimdir?'' denilir ki, ''Falan oğlu filan.'' Bu sırada Yüce Allah buyuruyor ki, ''Onu bana yaklaştırın.'' Sonra ona buyurur, ''Ey kulum, sen ne güzel bir kuldun.'' Hak Teala Hazretleri, o kulunu önce huzurunda durdurup bir kısım kınama ve töhmetlerle onu mahcup eder. O kadar ki, o kul kendisinin helak olduğunu zanneder. Sonra Allah onu bağışlar. Bazı rüyalar, Kadı Yahya bin Eksem Hazretlerinden rivayet edildiğine göre kendisi bir rüya görmüştü. Rüyasında denildi ki, sen Allah için ne amel işledin? Yahya bin Eksem diyor ki, Hak Teala beni huzurunda durdurdu. Sonra, ey ihtiyar, sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın dedi. Ben de, ya Rabbi, ben senden direkt olarak bir kutsi hadis nakletmedim dedim, buyurdu ki, Peki nasıl ve neyle hadis söyleyip naklettin? Dedim ki: Bana Zühre söyledi. O da Ma'mer'den, o da Ürve'den, o da Ayşe radıyallahu an’tan, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, o da Cebrail'den, o da Zatı ı Subhaniyenz'den nakletti ki şöyle buyurdunuz: Ben ömrümü İslam'da tüketmiş bir ihtiyara azap etmekten haya ederim. Bunun üzerine Allahu Teala şöyle buyurdu: Sen doğru söyledin. Zühri de doğru söyledi, Mâmer de doğru söyledi, Orve de doğru söyledi, Ayşe de doğru söyledi, Muhammed de doğru söyledi, Cebrail de doğru söyledi ve ben de seni mağfiret eyledim. Yine bir rivayete göre İbni Nebate Hazretleri bir rüya görmüştü. Ona denildi ki, Allah sana ne muamele etti? Şöyle cevap verdi, beni huzurunda durdurdu ve dedi ki, sen sözünü öz olarak söyleyen bir kimsesin. ''Sen desinler diye böyle yaparsın.'' Ben de dedim ki, ''Seni tesbih ve tenzih ederim. Ben seni dünyada vasfediyorum.'' Buyurdu ki, ''Dünyada vasfettiğin gibi söyle.'' Dedim ki, ''Onları yaratan öldürdü. Onları konuşturan susturdu. Onları yok eden yine onları var edecektir. Onları parçalayıp ayıran yine onları bir araya toplayacaktır.'' Bunun üzerine buyurdu ki, ''Doğru söyledin. Hadi git.'' Seni mağfiret eyledim. Yine bir rivayete göre Mansur bin Ammar Hazretleri şöyle bir rüya görmüş. Ona denildi ki, Allah sana ne muamele etti? Şöyle cevap verdi. Beni huzurunda durdurdu ve dedi ki, Bana neyle geldin ey Mansur? Ben de, 36 delille geldim dedim. Buyurdu ki, onlardan bir tane bile kabul etmedim. Sonra tekrar sordu, Bana neyle geldin? Cevap verdim. 360 ile geldim. Onları senin yüce hatırın için okudum. Buyurdu ki, onlardan bir tane bile kabul etmedim. Sonra yine sordu. Bana neyle geldin ey Mansur? Dedim ki, senin rahmetine sığınarak geldim. Subhanehu ve Taala Hazretleri buyurdu ki, işte şimdi bana geldin. Hadi git, seni mağfiret eyledim. Bu gibi hikaye ve nakillerin çoğu bu tip işleri bildirmektedir. Ben ancak ibret alıp uyuyacak kimsenin uyuması için bunları sana anlattım. Allah yardımcımız olsun. Bir kısım insanlar vardır ki onlar külsiye kadar geldikleri vakit onu geri çevirin diye bir nida duyarlar. Bazıları da cüb denilen kuyudan geri çevrilirler. Ancak onlar yine de sonuçta Hak Teala Hazretlerine ulaşırlar. Melekler onu tanırlar. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varma yolunda onu durduramazlar fecir VE günahların ruhları, Fecir ve günahlara gelince onların ruhları zorla çekilip alınır. Ölüm meleği ona yöneldiği vakit Ebu Cehil karpuzu denilen acı bir yaban otu yemiş gibi olur. Melek der ki, ey pis nefis, hadi pis cesetten çık. O sırada onun öyle bir bağırtısı olur ki eşeğin anırmasından daha şiddetlidir. Azrail aleyhisselam onu zebanileri teslim eder. Onlar çirkin yüzlü, siyah elbiseli, son derece pis kokuludurlar. Ellerinde kıldan keçe vardır. Onu ona sararlar. Hiçbir insanın gücü ondan kurtulmaya kafi gelmez. Kafirlerin cesetleri ağırlaşır. Çünkü onların ahiretteki cisimleri suçlarıyla orantılı olarak büyük olacaktır. Buhari'nin sahihisinde bildirildiğine göre cehennemdeki kafirin azı dişi Uhud dağı gibi olacaktır. Deniyor ki, Gök kapıları onlara açılmaz ve kafirler cennete giremezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şu mübarek sözleriyle bu hususa işaret buyurmuştur. Ta ki deve iğnenin deliğine girinceye kadar. Hazreti Allah şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış yahut rüzgar onu uzak bir yere sürüklemiş bir nesne gibidir. Ölünün hali ve müşahadeleri, Nefis, cesedin ne halde olduğunu görmek istediği vakit, isterse daha önce yıkanmış olsun ceset yıkanırken kendisini onun yanında bulur. Başının yanına oturur ve yıkan meşri bitinceye kadar orada öylece kalır. Allah, salih kullarından kim dilerse onun gözünden perdeyi kaldırır. O da dünyadaki sureti üzere onları seyreder. Anlatıldığına göre bir zat ölen oğlunu yıkadı. O sırada bir de baktı ki, Oğlunun ruhu kendi suretine bürünmüş vaziyette başının yanında oturuyor. O zat bu durumu görünce hayal ile korkuya kapıldı. Onu gördüğü tarafı terk edip öbür tarafa geçti. Fakat o hala kendisine doğru bakıyordu. Ta ki ölü kefenine koyuluncaya kadar bu böyle devam etti. Yine salihlerden bir zatın rivayetine göre kendisi bir ölüye hitap etmiş ve ''Falan nerede? Ruh nerede?'' diye sormuştu. O sırada kefen göğüs tarafından iki ya da üç defa kabarıp dalgalandı. Rebi bin Haysem'den rivayete göre bir ölü, kendisini yıkayanın elinde kıpırdayıp hareket etmişti. Onu yıkayan alim ve salih kişi anladı ki, ölü konuşmaktadır. Dikkatle onu dinledi. Ölen kişi, Hz. Ebu Bekir zamanından bahsederek onun faziletlerini anlatmış ve yine Hz. Ömer'in faziletlerini anlatmıştı. İşte o nefis, Melekutin bir şeyi müşahede eden nefistir. Cenab-ı Allah dilediğinin duygu organlarından sır perdesini muhakkak kaldırır. Ölü kefenlendiği vakit ruh, göğse sarılmış vakitte olur. Onun bir sesi ve gürültüsü vardır. Şöyle der, Çabuk beni Rabbimin rahmetinden herhangi birine tevdi ediniz. Keşke benim bildiklerimi siz de bilseydiniz. Beni ona götürün. Eğer şakî ve cehennemlik bir kul olduğu kendisine bildirilmişse o vakit şöyle diyecektir. ''Beni herhangi bir azaba doğru yavaş götürün. Keşke benim bildiklerimi siz de bilseydiniz, beni ona götürünüz.'' İşte bu sebepten dolayı yanında bir cenaze geçtiği vakit Resulullah Efendimiz ayağa kalkardı. Buhari'nin sahihinde bildirildiğine göre bir gün Peygamber Efendimiz yanından bir cenaze geçti. Resulullah Efendimiz ona tazim için ayağa kalktı. Kendisine dediler ki ''Ey Allah'ın Resulü, bu bir Yahudidir.'' Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. O da nefis taşıyan biri değil midir? Allah'ın Resulü işte böyle davranıyordu. Çünkü kendisine melekut aleminin sırları açılmıştı. Ölünün kabirde ilk karşılaştığı şeyler. Bir ölü kavre konulup üzerine toprak atılmaya başlandığı vakit kabir ona şöyle seslenir. Sen benim sırtımda gezip ferahlanırdın. Bugünse benim içimde mahzun olursun. Sen benim sırtımda çeşit çeşit yiyecekler yerdin. Şimdi ise benim içimde seni böcekler yiyecek. Kabrin üzeri tamamen toprakta doluncaya kadar bu gibi kınayıcı sözler devam eder. Abdullah bin Mesud peygamberimize sordu. Ya Resulallah, bir ölü kabrine konulduğu vakit ilk önce karşılaştığı şey nedir? Efendimiz buyurdu. Ey Mesud'un oğlu, bu soru şimdiye kadar bana senden başka soran olmamıştı. İlk defa ölüye muhatap olup ona seslenecek olan bir melektir ki,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 Her ne kadar dünyada yazmayı bilmeyen bir kul olsa da Allah tarafından öğretilir. Bir gün gibi bir zaman içinde bütün iyiliklerini ve kötülüklerini yazar. Sonra melek o yazılanları dürüp onun boynuna asar. O bu işimi bitirdikten sonra kalbine azap melekleri gelir. Onlar sivri dişleriyle toprağa yarıp çıkan simsiyah iki melektir. Upuzun saçları vardır, yere doğru sarkarlar. Her ikisinin de gök gürültüsünü andıran sesleri vardır. Gözleri çakan çakmak gibidir. Nefesleri fırtına gibidir. Her birinin elinde demirden bir sopa vardır. Öyle ağırdır ki bütün insanlar ve cinler bir araya gelseler onu yerinden kaldıramazlar. Onunla en büyük dağa vursa dağ ufaları yerle bir olur. Nefis bu durumu görünce korkup kaçar ve ölünün burun deliğine girer. Bunun üzerine ölü göğüs kısmından doğru canlanır ve ölüm halindeki şeklini alır. Fakat hareket etmeye güç yetiremez. Ancak duyar ve görür. Daha sonra azap melekleri korkutarak ve eziyet ederek onu azarlarlar ve kendisine şu soruları sorarlar. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kıblen neresidir? Hak Teala Hazretleri kimin muvaffak kıldıysa o kimse de onlara soru yöneltir ve sizi bana kim gönderdi der. Daha sonra onların sorularına cevap verir. Rabbim Allah'tır. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır. Dinim İslam'dır, kıblem Kabe'dir. Bu sözleri ancak seçkin kullar rahatça söyler. Bunun üzerine meleklerden biri diğeri der ki? Doğru söyledi, bu kadarı yeterlidir. Sonra melekler onu bir kubbi gibi kabrine koyarlar ve ona sağ tarafından cennete bir pencere açarlar. Sonra kendisi için orayı cenneti peyi ve cennet kokusuyla döşerler. O açılan pencereden cennet kokuları gelir, hafif ve tatlı bir rüzgar eser. Daha sonra en çok sevdiği bir şahsın suretinde ameli ona gelir, kendisiyle konuşup arkadaşlık eder. Kabrini bir nur doldurur ve kendisi büyük bir neşe içinde kalır. Kıyameti kadar bu böylece devam eder ve gider. Yukarıda anlatılan durumlardan daha düşük derecede olanlar, ilim ve ameli azalan müminlerdir. Onların ilimden ve meleku aleminin sırlarından nasipleri yoktur. Böyle bir kimsenin ameli de, Ruman'dan sonra en güzel surette, güzel kokulu ve güzel elbiseli olarak kendine gelir. O der ki, ''Beni tanıyor musun?'' O kimse de karşılık verir. ''Tanımıyorum. Fakat sen kimsin ki? Allah senin sebebinle bana çeşitli lütuf ve ihsanlarda bulundu.'' O cevap verir, ''Ben senin salih amelinim. Sen mahzun olma. Az sonra sana münker ve nekir melekleri gelecekler. Sana soru soracaklar. Sakın dehşete kapılma, korkma.'' Sonra vereceği cevapları da ona telkin eder. Bu sırada zikri daha önce geçtiği şekilde münker ve nekir melekleri gelirler ve sorularını sorarlar. O da rahatlıkla cevap verir. Rabbim Allah'tır. Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır. Rehberim Kur'an'dır. Kıblem Kabe'dir. İbrahim Aleyhisselam benim atamdır ve onun milleti de benim milletimdir. Melekler doğru söyledin derler ve önce birinci derecede olanlara yaptıkları gibi yaparlar. Ancak önce ona sol tarafından cehenneme bir pencere açarlar. O da cehenneme bakar. Oradaki yılanları, akrepleri, bukağı ve kelepçeleri, zincirleri, sıcaklığı ve irinden zakkuma kadar orada var olan her şeyi görür, çok korkar. Bunun üzerine melekler der ki, korkma, sana bir kötülük yoktur. Bu senin cehennemdeki yerindi, fakat Allah onu cennetteki yerine ile eyledi. Sonra onun gözlerini cehennem penceresinden çevirip kapatırlar. Üzerinden aylar, yıllar ve asırlar geçer. Fakat o üzerinden ne kadar zaman geçtiğini bilmez. İnsanlardan bazıları soruları cevaplamadan acemiyilik çekerler. Eğer bir kimsenin inancı değişikse Rabbim Allah'tır demekten çekinir ve Allah'tan başka lafı vururlar. Bu darbeden çıkan kıvılcımla kabri tutuşup yanar. Bazı günler söndürülür. Sonra dünyada kaldığı ve yaptığı amelin durumuna göre tekrar tutuşturulur. İnsanların bir kısmına da dinim islamdır demek çok zor gelecektir. Bu gibi olanlar şüpheye düşerler ve doğru cevap veremezler. Onlar ölüm halindeyken fitneye düşenlerdir. Meleklere doğru cevap veremeyince ona da bir darbe vururlar. Yine daha önce anlatıldığı gibi o derveden çıkan kıvılcımla onun da kabri tutuşur ve yanar. İnsanlardan bazılarına da Rabbim Kur'an'dır demek zor gelecektir. Çünkü o, Kur'an'ı okurdu fakat ondan ders almazdı. Kur'an'ın emirlerine ve yasaklarına uymazdı. Sağlığında insanlar onun çevresinde dolaşırlar ve ondan bilgi almaya çalışırlardı. Oysa başkalarına nasihat eder fakat kendine bir hayrı dokunmazdı. Bu sebeple ona da daha önce yapılanlar gibi yapılır. Bir darbe vurulur ve o darbeden kıvılcımla onun da kabri tutuşur ve yanar. Bir kısım insanlara da, Peygamberin Muhammed Aleyhisselam demek zor gelecektir. Çünkü o hayattayken peygamberin sünnetini unutmuş ve onu hiç hatırına getirmemiştir. Bazı insanlara da kıblem Kâbedir demek zor gelecektir. Çünkü o namazda çok defa kıble tarafını araştırmaz ve kıbleye yönelmezdi. Ya da abdestinde bir noksanlık olurdu yahut namazında sağa sola dönerdi ve yahut da rükûlarında ve secdelerinde bozukluk olurdu. Namazın faziletleri hakkında rivayet edilenler nasihat olarak sana kafidir. Allah üzerinde namaz borcu olanın duasını kabul etmez. Üzerinde haram elbise bulunanın namazını da kabul etmez. İnsanlardan bazılarına da benim atam İbrahim Aleyhisselamdır demek zor gelecektir. Çünkü o bir gün bir söz duymuş ve şüpheye düşmüştü de acaba o Yahudi miydi yoksa Hristiyan mıydı diye vehme kapılmıştı. Bu sebeple ona da diğerlerine yapılanlar gibi muamele edilecektir. Bütün bu çeşit olayların hepsini biz İhya Ulumin din eserimizde genişçe izah ettik. Yukarıda anlatılanlar kusurlu müminlerle alakalı olan bölümlerdi. Facir olanlara gelince Münker ve Nekir melekleri onlara da Rabbin kimdir diye soracaklar onlar da bilmiyorum diye cevap vereceklerdir. Bunun üzerine melekler bilmez olaydın diyecekler ve demir sopayla vuracaklar. Bu darbeyle o, yedi kat yerin dibine girecektir. Sonra onu çekip kabrine çıkaracaklar, sonra tekrar vuracaklar ve bu hal yedi defa tekrar edecektir. Bazı insanların amelleri kıyamete kadar havlayacak olan bir köpek şeklinde girecektir. Bazı insanların amelleri de domuz yavrusu şeklinde görünecektir.